Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal İstanbul çalıştayında proje paralel 4 oturumda 8 başlıkta 40 uzman tarafından ele alındı. Öğleden sonra gerçekleşen iki oturumda çevresel boyut su ve ekoloji, toplumsal boyut ve katılım konuları uzmanlar ve akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleşti. Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda... Çevresel Boyut Tarım, iklim ve Ekoloji Başlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık yönetiminde gerçekleştirilen oturumda projenin iklim ve tarımda neden olacağı etkiler değerlendirildi. Paris Anlaşması'na vurgu yapan ve Türkiye'nin anlaşmayı ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Sabancı Üniversitesi İklim Çalışmaları Koordinatörü İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Doktor Ümit Şahin, Paris Anlaşması gereği ülkeler iklim koruma politikası izleme sözü verdi dedi. Kanal İstanbul'un iklim mücadele kapsamında kabul edilemez olduğunu söyledi. İklim krizi nedeniyle eski tarz politikaları sürdüremeyeceğimizi belirten Doktor Şahin, eğer eski tarz iklim politikalarının ne olduğunu merak ediyorsanız, Avustralya'da bugün yaşanan yangınlara bakın. Paris Anlaşması tam anlamıyla uygulansa da, uygulanmasa da, Türkiye dahil anlaşmanın altına imza atan bütün ülkelerin yükümlülükleri var. Dünya ekonomisi karbonsuzlaşıyor, fosil yakıtlardan uzaklaşılıyor. 2050'lere kadar bu dünyanın gerçeği. Türkiye bu projeyle hafriyata dayalı yüksek emisyonlu fosil yakıt ekonomiyi kalıcı hale getiriyor. ÇED raporuna eleştiri getiren Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkran kanalın yapılması durumunda karşılaşacağımız sorunların analizini ''Yapması gereken ÇED raporunun bu konuda tek damla bile etki değerlendirmesi yok, sadece mevcudun analizi var.'' dedi. Çevredeki mikroorganizmaların da insan kadar değeri olduğunu söyleyen kapı Kapıkıran, insan merkezli odaktan ekoloji merkezli odağa dönüşmeye başladı. Kanal İstanbul hiçbir ekolojik duyarlılık taşımıyor.'' 25 metre derinliğe kadar dolgu alanları yapılarak deniz ekosistemlerinin bileşenleri yok edilecek ifadelerini kullandı. Siyaset bilimci, doçent doktor Sevin Budak ise, kanal projesinin siyasal mı yoksa ekolojik mi, ekonomik mi sorusuna cevap vermesi gerektiğini söyledi. Budak, mevcut doğal yapının ekolojik koridor olarak kalması gerektiğini söyledi. Ocak ayının ikinci haftası ülkemizde enerji tasarrufu haftası olarak kutlanıyor. Enerji tasarrufunun en kolay ve maliyetsiz yolu ise enerji verimliliğine sağlamaktan geçiyor. Bu alanda yatırımlar yapan ve vatandaşlarını teşvik eden çalışmalar uygulayan ülkeler var. Dünyada enerji tasarrufuna yönelik pek çok proje var. Özellikle büyük yerleşim yerleri ve şehirler üzerinde hayata geçirilen çalışmalarla büyük miktarda tasarruf sağlanabiliyor. Örneğin Norveç'in başkenti Oslo'nun %80'i yenilenebilir enerjiyle ısınıyor. Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı şehirdeki sokak lambalarında akıllı aydınlatma kullanılıyor. Amerikan Enerji Verimliği Ekonomik Konseyi tarafından 2018 yılında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaya göre, Türkiye enerji verimliliği konusunda 25 ülke arasında 16. sırada. Durum çok parlak görünmesi de Türkiye'de enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalarda var. Bunlardan biri yakın zamanda hayata geçirilen kamu binalarında tasarruf hedefi ve uygulama rehberi. Rehberin amacı 5.627 sayılı enerji verimliği kanununa göre enerji yöneticisi gerilendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufunun sağlanması. Avustralya'da iki büyük yangının birleşerek mega yangına neden olabileceği endişesi artıyor. Yetkililer Victoria eyaletinde yaşayan 240 binin İnsanın evlerine tahliye etmeleri gerektiğini söyleyen bir mesaj attı. BBC Türkçe'nin haberine göre ülkede Eylül ayından beri süren yangınlar sonucu en az 27 kişi öldü. 1,25 milyar hayvan da hayatını kaybetti. New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle mega yangın çıkmasından korkuluyor. Victoria eyaletinde ordu herhangi bir durum için hazır konumda. Etrafı alevlerle çevrili Malakotta kasabasından yaklaşık bin kişi iki donanma gemisiyle tahliye ediliyor. Avustralya'da Ekim ayından bu yana 10,3 milyon hektarlık bir alan yangınlarla yok oldu. En az 2000 ev boşaltıldı. Avustralya'da binlerce insan gelecek için Cumalar Hareketi'nin başlattığı iklim grevine katılmaya başladı. Nitekim zaten bu hareket gelecek için Cumalar Avustralya'da güçlüydü ancak yangınlardan sonra Daha da güçlendi, eylemciler başbakan Scott Morrison'ı yangınları söndürmekteki yetersizliği ve iklim krizine karşı etkili politikalar yürütmemesinden dolayı sorumlu tutuyor. Gün boyu sürecek eylemlerin Sydney, Melbourne, Brisbane, Hobart, Perth, Newcastle, Port Macquarie, Canberra, Adelaide, Geelong şehirlerinde yapılması planlanıyor. Büyük çapta gerçekleşen eylemlerin merkezi ise Sydney'de belediye binası öne oldu. Eylemlerde Scott Morrison'ı protesto eden... Pankartlar dikkat çekti. Morris'in eleştiri konuları arasında iklim krizine karşı etkili adımlar atmaması, ülkede yangınlar sürerken Hawaii'ye tatile gitmesi var. Avustralya'nın başkenti Canberra şehrinde bir araya gelen eylemciler de #sextskomo ismini düzenleyen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte sık sık ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi sloganları atıldı. 350.org ekibi iklim kriziyle mücadelede temel bilgilere ihtiyacı olduğunu düşünen için nefis bir kaynak hazırladı. 350.org eğitim bölümünde bu kaynaklara ulaşabilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri